Üçüncü Mekan Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp İyi akşamlar. Üçüncü Mekandan Sevil ben. Kütüphaneler Arşivler Programı'yla bir ay aradan sonra yaklaşık beraberiz. Temiz hava sağımız, radyomuz, <gülüyor> açık radyo çok yaşasın. Ee, daha yıllar yılı böyle program yapmaya devam edelim. Hizadan çıkıp yoldan sapabilenlere küçük bir katkı şiarıyla yolumuza devam ediyoruz. En son 31 Mart'ta Nakaçtepe'deydik. Vakkomoda Kütüphanesi bizlerle beraber de. Şimdi Paşa'dayız, yine köyümdeyiz, Anadolu yakısındayız. ...Karikatür Evi'nden birim sorumlusu Meriç Karçal. Hoş geldin Meriç. Hoş bulduk. Şimdi genelde Meriç ben... E, ...mekanları davet ettiğimde... E, ...binadan biraz bahsediyorum. Hı -hı. Bu hoşuma gidiyor veya civarından. Sizinkisi biraz öyle oldu. Şimdi konutmuş burası. Ahşap evet. bir ev. Siz onu aslında sadık kalarak... ...yani Kadiköy Belediyesi Hı -hı. pardon... ...sadık kalarak e, restore etmiş... ...ve karikatür evi olarak iki yıl galiba önce... Evet iki, iki buçuk bu sene, sene, bu sene, sene, sene, sene önce bizlere yararına, kamunun yararına Hı. sunmuş. Çok hoş bir bina. Şimdi ben tabii burası konut olduğu için çok fazla bilgi alamadım. Ama civarıyla ile ilgili belki biraz birleştireceğim. Hasan Paşa da ilginç bir yer. 1892'de Anadolu yakasının hava gazı ihtiyacını karşılamak için kurulan gazhane ismini alır. Önce gazhane denilmiş... 1900'lerin başında ise Hasanpaşa konaklarıyla, işte köşkleriyle az nüfusu bir mahalleymiş. Daha çok Türkler yaşarmış bir de. Hı hı. Hani Kadıköy'ün o kozopolit yapısı. Mesela Rumlar biliriz moda ve kısmen Yeldeğirmeni. Ermeniler altı yol Bahariye. Museviler yine Yeldeğirmeni. İşte Türkler de bu Hasanpaşa ve civarında Yeldeğirmeni'ne doğru yerleşmişler. Şimdi bu evin en eski e, yaşayanı diyeyim. 1960'larda Mecit Bey'miş. Sen biliyorsundur da ben okudu boşuma gitti. 1990'larda Ali ustaymış bence ben biliyorum çünkü 90'lardaki halini hatırlıyorum bu yapının. Boru baca saç işleri yapan bahçede bir ustaymış. Daha sonra sanki uzun bir süre boş mu kaldı? E, Metro bir yapıdaydı. Evet. evet uzunca bir süre. E, o saç ustasının hatta şeyi de e, uzunca bir süre kaldı. tabelası e, duruyordu yani orada içeride çalışırken ben tabelayı hatırlıyorum. Ha. çocukluğumdan. <gülüyor> tamam işte orayı kurtardınız. <gülüyor> evi ediyorum. kurtardınız diyelim. Evet. Ee, bu bilgileri de ben Kadıköy Belediyesi'nin kent belliğinden aldım. 2015 yılında açıklamışlardı. Şimdi karikatür evi e, ahşap ve bina dedik. iki katlı. Alt katı da var. Hı -hı. Eksi bir diyeyim. Evet, yeni tabirle. Katında. Bahçede ve etrafında şimdi sizin karikatür evinizin olduğuna dair bazı emareler var. Şimdi ilk e, bizi karşılayan e, evin dışında Avana Kavni. Oğuz Aral'ın Aral evet, <gülüyor> bir heykeli var. E, Avana Kavni'yi boyun eğmeyen karakter. <gülüyor> Hakkını koruyan. Şunu bilmiyordum yeni öğrendim. Güney Afrika'da ırkçı olaylara karşı. Meksika'da ABD emperyalizmine karşı sembol olmuş. Sembol olarak kullanılmış. Evet. Wow, bunu yeni öğrendim. <gülüyor> Gırgırdan bir figür. Şimdi bizi Avana Kavni karşılıyor. Sonra <gülüyor> benim çok sevdiğim bahçede uzanıyor. Bezgin Bekir. Tuncay Akgün'ün e, karakteri. Günler, şey ...kendisi her zamanki gibi yarı açık göz, e, yatmış gözleri... ...göğsüne uzanmış kedisiyle... ...Hantal ve Üşengeç... ...Bezgin Bekir bahçede uzanıyor... ...bir de evinizin karşısında Atilla Atalay'ın... E, ...apartmanın duvarında Sıdıka karakteri var... ...o da e, Latif Demirci'nin çizgileriyle... ...hayat bulan Sıdıka karakterini görebilirsiniz... ...daha sonra bunları söylüyorum... ...çünkü karikatür evine girmeden bunları görmek çok hoş... ...ve tekrar bu kültüre dair bunlar ipuçları... Bülent Arabacıoğlu'nun en kahraman Rıdvan. Evet. O da böyle tır, şey e, cephede Cesedi. asılı duruyor. Aha, aha. Binanın dış cephesinde e, Yunus Tankuş. Tonkuş'un. Tonkuş evet. pardon. Bronz heykeli. Evet. Bu da yine Gırgır'ın tiplemesi. Sakar mı sakar. Hiçbir Hı. gücü olmamasına rağmen kötülüklere karşı duran. Yenilse de neşesinden bir şey kaybetmeyen. Ben en kahraman Rıdvan'ı okuyacağım bu arada sizin eve geldiğimde. Tabii ki. <gülüyor> Karikötre bile geldiğinde. <gülüyor> Sonra Uğur Gürsoy'un Fırat'ı var. O da bir Hı. ahşap eygel. Ah, evet. Bina içinde. Evet bina <gülüyor> içinde. O da dört yaşlarında. Sokakta oynayan, öğle uykusunu ve yıkanmayı sevmeyen, yemek seçen, bulduğu her şeyi oyuncak olarak hayal eden. Ne dedik? Bizim çocukluğumuz. Evet biraz öyle. İşte ben de şey, kızımı okutayım da bizim çocukluğumuz böyle gibi. <gülüyor> ve son. Turhan Selçuk Abdülcan Bas. O da bahçede. <gülüyor> İyiden doğrudan, halktan, halktan yana... Güçlü bir karakter. Yine Tonkuş'un. Evet. Heykeltıraş evet. Tonkuş'un. Böyle karikatür evi bizi e, heykellerle karşılıyor. Sanatla karşılıyor. Şimdi karikatür evini yine bir kültür merkezi gibi kütüphanesiyle ve bir bütün. Şimdi Meliç istersen sen önce hikayenizle başla. Hı hı. İşte ne zaman başladınız? Derdiniz neydi? Niye hı. böyle bir şeye e, başladınız? Buyurun evet dinliyorum. Aslında şöyle başlamakta fayda var. Ee, Kadıköy'de pek çok sanatla ilgili, e, tiyatro ile ilgili olsun, resimle ilgili olsun, müzikle ilgili olsun... E, ...hatta heykelle ilgili olsun hem kamudan e, faydalanabiliyorsunuz hem de e, yani kamu kaynaklarıyla erişebiliyorsunuz. Hem de özel e, pek çok atölye kurum vesaire var. E, dolayısıyla hani <gülüyor> biz e, şöyle söyleyebilirim... E, ...bir arada yaşayan, topluluk halinde yaşayan varlıklarız... ...ve bunu bize sağlayan şey de iletişim... ...sanat dediğim şey de aslında bunun estetik ve oldukça güçlü bir biçimi... ...sanatçılar da bir şekilde yaptıkları uğraşlarıyla... ...kendilerini ifade ediyorlar... ...hem çevrelerine hem de topluma... ...bu anlamda hani karikatürevi gibi bir yer neden olmasın diye... ...düşündük diyebilirim... ...bunun hani sonucunda çıktığını... ...söyleyebiliriz. Bir de tabii ki karikatür... E, ...mizahla, işte eleştirel düşünceyle... ...soyut düşünmeyin gelişmesiyle... ...doğrudan orantılı ve bir... ...hoşgörü kültürüne e, ihtiyacı olan... ...bir sanattalığı aynı zamanda. E, bu anlamda yola çıktık... ...diyebilirim. 2016 Eylül ayında... ...30 Eylül'de e, açıldı. Yaklaşık... E, ...bir sene kadar önce de... ...Aralık sonunda, 2015 Aralık sonu itibariyle de... ...ben karikatür için çalışmaya başladım. Dolayısıyla... ...buradaki esas e, amacın hani insanların bir şekilde iletişimini e, güçlendirebilecek bir e, alan yaratabilmek... ...insanların bağ kurabildiği bir alan yaratabilmek ve e, çizgi de e, yine hani iletişimin en güçlü... ...aslında yollarından bir tanesi olduğunu e, söyleyebiliriz. Hani bir şekilde e, aslında yine e, kamuya ya da insana destekleyici, güçlendirici bir alan e, yaratmaya çalışıyoruz... ...bir atmosfer yaratmaya çalışıyoruz diyebiliriz. E, orada da ana hedef kitlemiz çocuklar... E, Kimlerle yola çıktınız? Şöyle evet e, şöyle e, anlatalım. Tabii ki e, karikatürle ilgili pek çok işte kurum kuruluş ve e, dergiler bağımsız çizerlerle görüştük. E, Karikatürcüler derneğinin e, katkıları olduğu Uykusuz Dergisi, e, Leman Dergisi, o dönem Penguen Dergisi şu anda e, Penguen Dergisi kapandı ama e, Süper Penguen Dergisi bir, e, çocuklar için hazırladıkları bir e, mizah dergisi var. E, bir şekilde e, bu alanın... ...parçası olan sanatçıların hepsiyle... ...görüşmeye çalıştık, olabildiğince... E, ...ulaşmaya çalıştık, akademisyenlerle görüştük... E, ...Gürbüz Doğan Ekşioğlu'yla... E, evet. ...görüştük, onun dışında... E, ...İstanbul Üniversitesi'nden... E, ...Selçuk Hoca, Selçuk ile görüştük... ...ve tabii ki bu kişilerle her zaman hani ilişkimiz... E, ...iletişimimiz devam etmekte... E, ...bir tür hani... E, ...fiili bir... E, ...danışmanlık yapıyorlar diyebilirim, çünkü... Her ihtiyacımız olduğunda e, bizi, e, bize yol göstermek için sağolsunlar yardımcı oluyorlar e, aslında zaten e, bu camianın e, sahip çıkması da hani karikatür evini e, bir yere taşıyan bir yere getiren şey oldu diyebiliriz yani Türkiye'de başka var mı? Türkiye'de benzer örnekleri var. Eskişehir'de ha. iki tane müze var. Biri ha. üniversiteye bağlı, biri e, Tepebaşı Belediyesi'nin. Yine Eskişehir. <gülüyor> e, İzmir'de Konak Belediyesi'nin var. İstanbul'da e, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karikatür ve mizah merkezi var. Ha, tamam. tamam. E, sadece şunu e, belki söylemek lazım. Karikatür evini biz e, bir müze olarak kurgularken aslında... ...daha canlı ve yaşayan bir yer olarak kurgulamaya çalıştık. Bunun buradaki en büyük avantajlarımızdan bir tanesi Tabikatiköy'de... Hem belediyenin e, imkanları, e, Kadıköy Belediyesi'nin yapısı hem de e, Kadıköy'de çok fazla e, yaşayan, üreten, e, daha genç yaşta ya da daha yetişkin usta kuşağı diyebileceğimiz çok fazla çizer var. E, çok daha geniş bir çizer ağına başlayabiliriz. E, ...çok daha geniş bir çizer ağıyla irtibatımız var. E, dolayısıyla mekansal olarak da... E, ...coğrafi için. olarak da çok büyük bir avantajımız evet. var. E, uluslararası anlamda... E, ...çizim yapan gençler var. Şu anda işte Amerika'ya çizim yapan e, çizerler var vesaire. Ve onlarla da e, bir iletişimimiz... E, oldu arikatüleri sayesinde. E, o yüzden e, birazdan hani etkinliklerde de bahsederken... Hı hı. hani e, ...okulların e, hafta içi gelip gittiği... ...işte atölyelerin e, hafta içi atölyelerimiz var. Hafta sonu gün boyu atölyelerimiz sürüyor... E, ...daha canlı... ...daha aktif Gerçekten yer olduğunu öyle. Evet. E, söyleyebilirim. Kafamızdaki müze algısından çok başka. Evet. evet. evet. İstersen dediğin gibi... ...etkinliklerinizden bahsedelim. Hı -hı. E, parti partileri nasıl... ...atölyelerden başlamak istersin? E, şöyle evet yani... ...ana e, etkinliklerimizin atölye çalışmaları... ...olduğunu söyleyebiliriz. Hı -hı. E, yaş gruplarına göre işte... ...ilkokul grupları, ortaokul lise grupları... ...atölyelerimiz var. Onun dışında yetişkinler için de... E, ...atölyelerimiz me mevcut. Ve işte karikatür, çizgi roman... E, ...manga ve e, stop motion atölyelerimiz var. E, ve bu atölyelerin her birinde de... E, ...atölye katılımcıları e, sanatçılarla birlikte çalışıyorlar. E, bu işi yapan profesyonellerle birlikte çalışıyorlar ve... E, ...işte şu anda içinde bulunduğumuz hani kış sezonu içerisinde... ...altı hafta boyunca bir atölye dönemini tamamlıyorlar ve... E, ...karikatür, çizgi, roman üretiyorlar. Bunun e, yollarını öğreniyorlar. E, aynı zamanda... Bir sanatçı ile birlikte vakit geçiriyor olmaları. Yani az önce bahsettiğim iletişim kurma ya da işte bir e, kültürel faaliyetle e, bağ, bağ kurma üzerinden aslında yapmaya çalıştığımız şey orada bir atmosfer yaratmak olduğunu söyleyebilirim. Buradan hani e, diğer yaptığımız bütün etkinlikler, söyleşiler, sergiler e, hep atölyeyi besleyici, atölyeyi destekleyici yani oraya gelen e, katılımcı... E, Karikatür evinde profesyonel sergileri e, görebiliyor, çizerlerin e, sergileriyle karşılaşabiliyor, işte sergilerde açılış etkinlikleri yapıyoruz, oraya gelen sanatçılarla tanışabiliyorlar. E, onun dışında sergiler için yine kataloglar yapıyoruz, bunların hepsi farklı çizim teknikleri görmeleri için e, çizerlerin hayatlarını öğrenebilmeleri adına aslında birer kaynak oluşturuyor. ...bir arşiv oluşturuyor aynı zamanda... Hı hı. ...katalog meselesini... ...aslında önem, oldukça önemsiyoruz... ...çünkü sergi işte üç hafta bir ay kadar... ...asıyorsunuz, gören görebiliyor... ...göremeyen göremiyor... ...ama katalog onu daha kalıcı bir hale getiriyor... ...bir şekilde hani bir not düşmüş oluyorsunuz... Onun dışında işte söyleşilerimiz oluyor yine. E, bir şey söyleyeceğim. Bu at, amatör günü var ya. Bu evet. çok güzel. Yani profesyonellerle amatörler buluşuyor bu günlerde. Evet, evet. aslında o e, bu işin e, olmazsa olmaz bir geleneği. Evet. Karikatürün. E, tabii aslında çizim e, sanatının olmazsa olmaz bir geleneği olduğundan bahsedebiliriz. Ta e, Gırgır Dergisi. Öyleymiş ya. Öneminden beri. O evet, herhalde e, e, ekoli tabii, bu değil tabii mi? Tabii ki. E, Beyiş hocamız Beyiş pekte e, Aral'la birlikte... Ee, çalışmış e, e, usta bir çizer. E, şu anda eleman Dergisi'nde çizmeye devam ediyor ve e, karikatür evinde de amatör günü etkinliği e, gerçekleştiriyoruz. Orada da eleman Dergisi için daha genç çizerler e, karikatürlerini getiriyorlar ama çoğunlukla bizim e, işte atölye çalışmalarına katılan e, çocuklar e, bir şekilde hani atölyelerde çizimler yapılıyor. tabii ki hocalarının yönlendirmeleriyle onların şeyiyle amatör günü etkinliğinde e, ise o çizimler bir şekilde değerlendiriliyor. diyebiliriz. İşte mizah duygusunu nasıl geliştirebilir? İşte e, espriyi nasıl bulabilir? Çizimin yeteneğini nasıl geliştirebilir? Nerelere bakma, bakması gerekir? Neye dikkat etmesi gerekir? gibi böyle bir sohbet ortamında e, çoğu zaman hatta işte aileleriyle birlikte e, çocuklar amatör günü etkinliğine katılıyorlar ve e, amatör günü etkinliklerinde seçilen çizimler de e, Gazete Kadıköy'de e, iki haftada bir yayınlanıyor. Evet öyleymiş. Gazete, e, Gazete Kadıköy, Kadıköy Belediyesi'nin 20 yıldır çıkardığı bir e, yerel gazete ve e, orada da çocukların e, işleri zaman zaman yayımlanıyor. Şimdi ben için biz bir şarkı arası verelim, sonra da devam edelim. E, ben hep şey dedim çizgi roman okurken benim için fonda rakçalar, ACDC'den bir parça seçtim dinleyelim sonra devam edelim. Tabii ki. Anlatacaklarımız daha var diye şarkının üzerinden ben böyle fonda ACDC ile devam evet. ediyorum. Meriç'im sen etkinliklerle... Evet. ...devam edebilirsin. Buyurun. E, amatör gününü amatör günü etkinliğini tamamlamıştık. E, Gazete Kadıköy'de zaman zaman... ...yayınlandığından bahset, bahsetmiştik. Bununla birlikte aslında şeye... E, ...geçebilirim. Sergilerde profesyonel sergiler... ...gerçekleştiriyoruz. Onun dışında da... E, ...atölye çalışmalarının sonuçlarında da... E, ...belirli dönemlerde... E, ...atölye sergileri gerçekleştiriyoruz. Ve burada aslında yapmaya çalıştığımız şey... ...o işte e, bağ kurma. Yani hem... E, ...sanatla bağ kurma... ...hem de e, aslında kamuyla e, ...bağ kurma anlamında... E, işte Atölyede yapılan işler sergileniyor. E, oraya atölye katılımcıları ve tabii ço çoğunluğu çocuklar e, oraya geliyorlar sergilerini geziyorlar aileleriyle birlikte bazen arkadaşlarıyla birlikte e, veya işte Gazete Kadıköy'de e, çizimleri yayınlandığı zaman e, biz bir şekilde bu işi yapabildiklerini hissettirmeye çalışıyoruz olabildiğince Yapma, e, yapabileceklerini hissettirmeye çalışıyoruz. E, bir şekilde kendilerini daha güçlü daha güvenli yapabiliyoruz. E, Hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü e, bizim ülkemizde genellikle örselenme kültürü çok şeydir. E, i̇şte aman sen yapamazsın, sen edemezsin. İşte önce şunu yaptı sonra bunu yaparsın yaklaşımı. Özellikle ailelerde. E, söyleşilerde, e, hafta sonları söyleşilerinde mesela zaman zaman e, aileler de katılıyor çocuklar atölyelerdeyken yani vesaire. E, ve oraya gelen aslında bir şekilde profesyonel alanında bu işle uğraşan. E, i̇nsanları görüyorlar e, ve çizerlerin en çok karşılaştığı sorulardan bir tanesi de şey oluyor. Ya işte benim çocuğum e, çok seviyor çizimi, <gülüyor> karikatürü çok seviyor ama işte ama... <gülüyor> hobi olarak yoksa falan gibisine. Evet. Yani O şeyi de kırıyor. E, i̇nsanların kafasındaki o algıyı da kırıyor. E, hani biz bir şekilde e, çocukların ya da yetişkinlerin hani mutlu olduğu şeyi e, yapabilmeleri için imkan sağlamaya çalışıyoruz. Gerisi, gerisi de zaten onlara kalıyor. E, o anlamda hani e, şey işte hem e, atölye sergileri hem amatör günü etkinlikleri motivasyon anlamında e, onları daha iyi, dediğim gibi daha güçlü ve ben bu işi yapabilirim e, hissiyatı yaratıyor. Peki etkinlikler bitti mi? E, Kütüphane varlığından biraz ilgili, konuşabilir evet, miyiz? E, evet konuşalım. Son <gülüyor> belki şeyi söyleyebilirim. Hani söyleşilerde de e, <gülüyor> evet. hem işte e, mizahçılar e, geliyor... E, Bu işi dediğim gibi hani mesleki anlamda yapan profesyoneller diyebiliriz çizerler çizgi romancılar geliyor. Ee, bir işte manga anime platformu sürekli manga ile ilgili ee, hem e, Japonya kültürünü hem yani buna, işte manga Ne olur buna meselesi. örnek vereyim. Hı -hı, tabii ki. 25 Mayıs'ta Japonya'da bir anime manga seyahati. Evet geçtiğimiz yıl bir ziyaret gerçekleştirdiler evet. Japonya'ya ve oradaki deneyimlerini aktaracaklar. Bu çok güzel. Evet. 25 Mayıs saat 14. Evet. E, yarın da bu arada saat 2'de Gani Müjde e, karikatür evinde olacak. E, yani hani dediğim gibi sadece çizerler e, anlamında değil. E, hani bu işin pek çok e, yönüyle profesyonel anlamda yapanlar e, karikatür evinde konuşmacı olarak ağırlıyoruz. E, kütüphaneye evet, lütfen. geçebilirim. Kütüphanemiz daha hazırlık aşamasında. Evet kütüphane ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda... E, 600-650 kitaplık bir e, kütüphanemiz var. E, faal e, anlamda çalışan, e, daha doğrusu incelenebilir, e, okunabilir anlamda. E, toplamda da yaklaşık bir 7000 kitaplık e, çizgi, roman, karikatür e, ve çocuk kitapları... ...özelinde bir, e, yine tabii ki çizgiyle e, ilişkilendirerek bir kütüphanemiz olacak. Hı hı. E, onun dışında... E, Daha önceki programda e, Tesaktan Görkem e, bahsetmişti e, bu kütüphanelerin hani dönüşmesi meselesinden işte e, yeni okuma e, araçlarından vesaire e, hani kütüphaneciliğin aslında bir müzeye evrilme ve arşiv boyutunun daha ön plana çıkmaya başladığı e, bir artık şey haline gelmesinden bahsetmişti. Yani o üç beraber artık. Evet. Evet. Ee, üç saç ayağı. Evet. Ve e, bu anlamda hani biz de daha işte e, dijital materyaller e, odaklanmak elimizde e, şu an Bizim de hani binamızı hani sen gördün evet, evet. biz binanın koşullarına kendimizi uyarlıyoruz aslına bakarsan sergide de böyle atölyelerde de böyle kütüphanede de böyle küçük ama etkili olabilecek bir kütüphanemiz var. Bir o kadar da görmediğin arşivimiz var şu anda arşivimizde de nadir bulunabilecek eserler orijinal çizimler var onları saklıyoruz bu. ...çizerlerin e, eşyaları e, var. Evet, şahıs, arşivleri, e, şahıs evet. arşivleri. kişisel arşivler söz konusu. <gülüyor> Ve <gülüyor> şu anda işte bağış e, topluyoruz. E, çizimle ilgili o bağışları toplarken de... E, hani ...saklama alanımız da çok fazla o, olmadığı için... ...oldukça seçici davranmaya çalışıyoruz. E, yayıncılar bu konuda hani... E, ...çizgi romanla ilgili, karikatürle ilgili yayın yapan kurumlar... E, ...bize sağ olsunlar bu konuda destek oluyorlar. Yani onlar e, bize kitap göndermek... Kütüphanemizi doldurmak konusunda e, oldukça destek veriyorlar, destek sağlıyorlar. Keza çizerler aynı şekilde. Orayı da yani olabildiğince e, titiz bir şekilde hazırlıyoruz. E, onun da hani getirdiği bir e, hazırlık sürecinin uzaması. Durumu söz konusu diyebilirim. Ee, aynı zamanda şu anda hani internetten e, kütüphanemizin şeyi açık... Evet katalog tarayabiliyoruz. Katalog, katalog taranabiliyor. İşte uzun vadede içeriye de e, erişim sağlanabilmesi konusunda e, bir niyetimiz var. E, o yönde de bir e, hazırlığımız söz konusu. E, kütüphaneyi de e, dediğim gibi şu anda e, bu arada... E, kütüphanemiz kullanılıyor. Herkese çok... açık evet, evet kullanılıyor. Açık. Ben hani tam o söyleyecektim. Çok hani e, işte hafta sonları e, aileler olsun gezer e, çocuklar olsun hafta içi okuldan çıkan çocuklar mahallenin evet, e, yakınındaki çok güzel. Çok güzel. E, okullardan çıkıp gelen çocuklar atölyeleri de kullanıyorlar bu arada. Hı -hı. Atölyeler boşsa mesela oraya gelip e, çalışıyorlar. E, bizim e, bu anlamda hani Hasan Paşa'yla e, böyle bir bağımız da oldu e, diyebilirim. Çok sağ ol Meriç. Ağzına sağlık. Çok güzel anlattın. Bitti Çok programımız. teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben de. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Üçüncü Mekan Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp